Seslendirenler Kerim, Vural Arısoy, Enver, Savaş Bayınır, dayı Serkan Öztürk, anlatan Mustafa Sarıtaş. Kerim ve Enver iki kardeştirler. Hafta sonu tatili için gittikleri baba evinde iki gün kaldıktan sonra geri dönüş yolundadırlar. Enver kestirme bir yol bildiğini söyleyerek arabanın direksiyonundaki Kerim'i ana yoldan çıkarıp ...ara yollara sokmuş ve sonunda kaybolmuşlardır. Şafak sökmek üzeredir. Ve nereye gittiklerinden emin olmadan... ...arabada yol almaktadırlar. Beğendin mi Kestirme dediğin yol da fos çıktı işte. Senin vaktinde yetiştireceğim diye atıp tutuyordun bir de. Sağa sola bak. Belki görmediğimiz bir ara yol falan vardır. Bakıyorum bakmasına da... ...hava tam aydınlanmadı daha. Bir şey göremiyor. Daha dikkatli bak o zaman. Nereden uydum senin aklına ya? ...asla yetişemeyeceğim. Ve bu senin yüzünden olacak. İhale bana kaldı demek. Vaktinde çıkmış olsaydık... ...kestirme yoldan gitmeyi önermezdim. Ama bir bakalım... ...kim erken uyanmadığı için vaktinde çıkamadık. Anneme tekrar tekrar... ...çay koy deyip gece bizi zorla oturtturmasaydın... ...geç uyanmazdık herhalde. Hem sen kestirme bir yol bildiğini söylediğin için rahat davrandık. Ama maalesef... ...hala bununla ilgili bir kanıt görmüş değiliz. Dayımlarla bu yoldan geldiğimizi söylemiştim. Ama... ...o zaman şu fosforlu küçük levhalardan falan vardı. İnanmıyorsan gidince sorarız dayıma. Ufoların gerçek olup olmadığını da soralım. Eminim o konuda da söylenecek bir şeyleri vardır. Buna hiç şüphe yok. Düşünüyorum da... ...belki de şu son dönemeçten sağ değil de... ...sola dönmeliydik. Dönemeç 20 dakika önceydi. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ne zaman söylememi tercih ederdin? Buralarda labirentteki kobay fareleri gibi... ...birkaç turda attıktan sonra mesela. Sonunda peynir olacak mı? Geç dalganı geç. Yetişmesi gereken yeri olan mı benimle de olsa? Elimden geleni yapıyorum. Bir saniye, şurada bir adam mı var? Evet evet, bir adam var ve otostop çekiyor. İşte kurtuluş biletimiz. Eminim yolu biliyordur. Kurtuluş ümidiğimizi yolda kalmış bir adama bağladığına göre kesin yanlış yoldayız. Arabası bozulmuş anlaştılar. Yanaş bakalım adamın yanına. Yolu soralım, onu da gideceği yere kadar götürürüz. Eminim o da bizi yolu bilip bilmediğimizi soracaktır. ...şu her durumda kötümser olma huyundan ne zaman vazgeçeceksin? Merhaba dayı, biz yolumuzu kaybettik de... Ee, ...sizi Allah gönderdi çocuklar, Allah gönderdi. Arabam bozuldu, yolda kaldım. Lütfen yardım edin. Bir an önce hastaneye gitmemiz gerek. Hastane mi? Ee, ama bizim yetişmemiz gereken ee, çok... Hastaneye gitmemiz gerekiyor Lütfen. Hanım arabada doğum yapmak üzere oh, Hay Allah atlayın o zaman Dur yardım edeyim dayı Yolu biliyorsundur inşallah Kerim ve Enver Dayı ile hanımını arabaya bindirip Dayının tarif ettiği hastaneye vaktinde yetiştirmişlerdir Hanım doğum için içeri alınmıştır Kerim, Enver ve dayı ise içeriden gelecek haber için meraklı bir bekleyiş içindedirler. Dayı kapının hemen önünde bir sağa bir sola yürümektedir. Kerim ve Enver ise duvara dayalı sandalyelerde oturmaktadırlar. Şu kestirme yol fiyaskosu için kızgın değilsin inşallah. Dayı imdadına yetişip de durumu hayırlı bir işe dönüştürmeseydi yapacağını bilirdim ama boşver. Böyle daha iyi oldu. Bir e, kısmet değilmiş. Peki o zaman büyük soru geliyor. Sence kız mı olacak erkek mi? Orasını bilmem ama eğer ilk çocuksa ve erkek olursa ikincisi kız olsun derim. Abi olan ilk çocuğun iyiliği için. Küçük erkek kardeşi olarak bunu defterime taşı kedine koymak diye kaydedeceğim. Altına parantez için de abi olmanın dayanılma zulmü diye de not düşmeyi unutma. <gülüyor> Sağ olasınız çocuklar. Valla size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sabahın köründe işinizden ettim. Her şey için sağ olun. Ama artık beklemenize gerek yok. Bundan sonrasını ben halledebilirim. Ee, sorun değil. Zaten geç kaldık. Bu saatten sonra ne kadar beklediğimizin önemi yok. Bari çocuğun iyi olduğunu öğrenelim. Ve erkek mi yoksa kız mı olacağını da. <gülüyor> Allah ne muradınız varsa versin çocuklar. Sizi koydum ama siz olmasaydınız ne yapardım bilemiyorum. Merak ettim. Sormak ayıp olmazsa nereye yetişecektiniz? İstanbul'a gidiyordum. Kerim'in iş görüşmesi vardı. Kısmet. Başka bir işe bakacağım artık. Ne iş yaparsınız? Şoförlük yapıyorum. Kargo şirketinde çalışmıştım daha önce. <gülüyor> Bak şu Allah'ın işine. Benim de bir şoföre ihtiyacım vardı. Bizi hastaneye vaktinde yetiştirdikten sonra... ...işinde ne kadar iyi olduğunu görmüş bulundum. Yarın iş yerime gel istersen. Sana da uyarsa hemen başlarsın. İşte. Bu da kartım. Sana kestirme bir yol bulduğumu söylemiştim. Yazan: Ümit Cihan Canpolat. Senaryoya uyarlayan ve yöneten: Vural Arısoy. Teknik yapım: Mansur Bağcıoğlu. Belki hayal, belki gerçek.